Bir katriye su parçasından insan halkı olmuyor. Ne kadar bilin bir hadise değil mi? Görünüşte gayet de basit görüyorsun bunu sen. Mühim hadise. Bir katı içerisinde bir umman. insan hamile esrar ilahi ve ayet-i kübra bir katıra içinde bir umman sığmış. Yani gördüğün kainat, küçük alem. Sen büyük alemsin. Zahirdecen küçük görünüyorsun, batında büyüksün. Zahirde bu alem büyük görünüyor, senin yanında bu küçük. Arş sende, kürsi sende, cennet sende, cehennem sende, Rahman sende, şeytan sende. Hepsi bir tecelliyatı var, ayrı ayrı bir gücün. Bunun için bir katremeniyle bir umman gizli, hamile-i sırrı ilahi gizli. Onun için çok mühim. Kulu vellezî en şehîdü şehâde, vallahi en şehîdü şehâde. Bir Katremeni dem. Vellezî fil kül fîrhamikeyfe yeşâ. Allah rahminin nesli kudret fırçasıyla, hayız kanıyla yoğurdu, istediği şekle koydu. Aman ne kadar güzel yarattı, ne mütenasip azal verdi, bir düşün, bir kendini göz getir şöyle.